الحمد لله الذي هدانا لهذا، فما كنا نهتدى لولا هداه الله ما توفيقي قيوع الصوم إلا بالله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد، الله مصلّي على سيدنا. صلوا على طبيب قلوبنا محمد، الله مصلّي على سيدنا محمد وعلى آله. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، الله مصلّي على سيدنا محمد وعلى آله.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 صدق الله العظيم Allah, înfăina abin, Uran, Allah, Adri. Vădic la navii, văd la navii, văd la navii, la navii, văd la navii, văd la navii, văd la navii, văd la navii, İlim meclislerinde ve zikir meclislerinde geçirmeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. Amin. Engellerimizi izale eylesin. Amin. Amin. Yardımcılarımızı ziyade eylesin. Amin. Amin. Amin. Amin. İlimsiz amel olmaz. Mamuk Hazali Hazretlerinin Eyvah-ı Risalesinden ders yapıyoruz. Bir derste belki de hepsini okurum diye hesap ettiydim. Fakat tabii Hadimi Hazretlerinin şerhi de e, elime geçti. Şerhten de ila, e, izahlar yapılıyor. Bu sefer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 Hepten imansız etmek için. Böyle bir zamandan geliyor. Memlekette öyle cahil hocalar, öyle cahil şeyhler. Müteşillik şeyh olamaz da yani. Saddekam. Hala der efendim babamız anlatıyordu işte bunu. Adam şeyh diye getirdiler. Bir tutam sakalı var, bembeyaz. Ta şu işte 60-70 sene, 80 sene, 52'ci konuşuyor. Tabi da efendim babanın vefatı oldu. Efendim, 1960'dan bu yana 50 sene oldu yani. Düşün ondan da geri kaç sene evet?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 çok cahillik var arkadaşlar itikat deyip geçmeyin adam bilmiyor bir şey ya adam da demesi mi ki hem erkektir hem dişidir demiş Uyuv, efendim baba buna zaten celallenmiş sinirlenmiş demiş nereden çıkarttın bunu demiş kadınların Allah olmayacak mı demiş Lan kadınların Allah olmak için kadın olmak lazım sanki erkeklerin Allah olmak için erkek olmak lazım haşa ama durum bu şimdi de çok farklı sanmayın adam kılığında görüyorsun belki kızını isteyecek kızını da veriyorsun jip kaliteli diye bakarsın jipi villası da var kızını isteyecek hemen vereceksin bir intikat sorsan belki amentü bilmez yani melekler erkek mi dişimi sorsam bilmez yani durum bu onun için biz tam gemisini kurtaran kaptan hesabı yapmıyoruz ama öyle de bir zamana geldik ki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 E, camiler bazı birkaç kat. E, yani bunlar ince iş. E diyorlar ki işte efendim ne var? Ses her yere o var. Biz şimdi güçte kılıyorduk. Birden kesildi. E, bizim bir arkamız duymaz ya. Biz yakınlık böyle. Ben hep o merdivenin dibine durarım. Adetim öyle. Bir şey olursa duyayım diye. Yani biliyorum bu işleri. köyde işte Hac Cemal Efendi Hoca Efendi'nin camisinde falan. Hacı Ali Efendi büyük mübarek. O da gelirdi oraya falan. Fıkıhçı bunlar. Ali Fikri Yavuz Hocaoğlu Efendi falan. Geldiler. Ya şimdi bu at katma olacak dediler. O zaman dediler ki Fikri Yavuz Hocaoğlu Efendi Allah rahmet eylesin falan buradan dediler mihrabın tam yanından imamın sesi. O pollo yoksa imamın sesi gidecek git Mihrabın tam yanından bir yer kazın şey delik açın ki De büyük böyle şu koda var. O da onun üzerine şey yapmıştı.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 Efendim, işte okuyor e, şeyde e, Namazda ne okuza? Asta n rabbike kâne mahzûrâ Bu çok büyük bir ayet. Bunu dinleyen insanlar Ağlaması lazım. Veyahut da Yıkılması lazım. Bayılması lazım. Biz de hiç öyle bir şeyler oluyor mu? Hiç. Sifte var mı? Sifte yok. Yani benden yok da Camide de rastlamadım yani. Böyle bu kadar namaz kılıyorum her yerde. Halbuki sahabe-i kiram Yani yatalak olurdular ya bazen böyle. اِنَّ اَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِ Hazreti Ömer Efendimiz devenin üstündeyken bunu birisi okuyor orada işte ya bedevinin ya bir, birinin, bir zat geçerken okuyor yani. İşte yeminler var başına ذَبْتُورُ وَكِتَابُ مَسْتُورُ Allah Teala yemin kaşemler buyuruyor şüphesiz senin Rabbinin azabı mutlaka yerini bulacaktır. Kim hak ettiyse başına konacaktır. Bu ayete gelince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 Hepsini Mevla'nın rahmetini de bırakmadan biraz daha melet ya o. İşte bu dersler hep amel üzerine konuşuyoruz haftalardır. Rabbin azabı sakınılmaklıktır diyor. Yani kimse güvenip gelmesin diyor. Tabi son nefeste güven tarafı üstüzen tarafa ağır basmalıdır. O ayrı bir şey. Ama şu anda son nefeste değiliz. Ta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 İlahiyatçılar da tümüne çatmayalım. İyileri var. Allah saylarını artırsa. Ay. Ama trek diye yapmıyorlar. Bu iyileri de öbürlerine niye cevap vermiyorlar? O zaman suçlu durlar. Şimdi suçlu Bir mekaner niye yayınlamıyorlar? Bir tezip niye yayınlamıyorlar? E, o sonra bana haber yolluyorlar. Bizim hekim bize çatmasın. E, b, b, biz onun gibi düşünüyoruz yani. Bizim itikam. Ya hepinize çat, çatıyorum derken o görüşte olana çatıyoruz. Ve lakin sen de o zaman toplanın bir el-i sünnet e, formu diyorsunuz bilmem ne mi neyse, platformu diyorsunuz yap ilahiyatlar arası bir el-i sünnet değil mi şimdi? Türkiye'deki bütün ilahiyatlar arası bir el-i sünnet şeyi kurun, orada da görüşler beyan edin. Deyin ki biz alın yazısı haktır kadere inanıyoruz. E, bizim platform öbürü inanmayabilir. O zaman da ne olur? Millet der ki bunların hepsi böyle değil, bak doğru bilenler de var der. Ama hiç bu hususta ben bir şey duymadım. Siz duydunuz mu?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 Mevla ne soracak bize? Bak şimdi burada bir şey. Yeni ben gördüm bunu da. Yani kabirde ne suallerden? Bizim hiç duymadığımızda men rabbuke. Hani biz meşhur Rabbin kim falan. Bunu biliyoruz. 5-6'da. Bak İmam bu Hazreti de ne buyuracak şimdi? Kabirde ne sualler var? Tasavvufi sualler de var diyor. E biz bunu hiç düşünmedik bugüne kadar tasavvufi sualler. Ya Onun için ilim talebi olmak niyetiyle, ilim tahsili niyetiyle, Allah'ımızın dinini öğrenmek niyetiyle, faydalı ilimler öğrenmek. Dikkat edin. Orada da bunu da söyleyecek bugün. Faydasız ilimlerle uğraşmayın diyor. Faydasız ilim. Yani faydasız derken işte e, bazıları farz-ı kifaye oluyor da tabii onu ehli e, yaparsa öbürlerinden düşüyor. Evet. Böyle sana ahirette ne sorulacak? Şimdi ölsen kabirde ne sorulacak?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 çöp yok burada daha çöpçülük işi olur mu meslek o da gitmiş diyor ben çöpçü olayım öyle bir şey yok müflüs olur derken tabi cennetin en ednasının bile ne kadar hizmetçisi var cennette en aşağı adamın ne kadar yeri var On bu dünya kadar cennette en ednası cehennemden en son çıksa bile ne kadar yeri var 10 bu dünya kadar her yer mamur ha öyle çöl değil her yer mamur en aşağısı budur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 Görüştünüz, tanıştınız dünyada falan nasılsınız iyi misiniz kimsiniz falanca falanca tanışıyoruz falan ne kadar yerim var diyor ki 60 dünya kadar falan bu 10 dünya kadar olan ne yapacak sırrını saklayacak ne yapacak sizin ne kadar yeriniz var işte orada müflis oldun anlatabildim mi yani müslüsler gel dünyadaki gibi cennete gidip aç kaldın demedik yani ama adam diyor ki 60 dünya kadar şey gibi. Halit dede de rahmetli oldu, Burhan abi de rahmetli oldu izgi. Geliți ebrim maruftan, şimdi Halit dede bandırmalı, o kılıyor, kılıyor gece Oturarak tabi, yaşlanmış Efendim o anifandana da Bu da, geç, geç geldik, yaptık diyor Herkesi tehcide kaldırdı lan Ben de kalktım 2 <gülüyor> <gülüyor> işte. O da milleti kaldırıyor, niye az kılıyorsun, niye 2 rekat Biri geldi, kıldı kıldı diyor, biraz, o da kıldı biraz uzun diyor falan o ona soruyor, kaç rekat kıldın demiş, 12 rekat Lan 12 rekat olur mu? 50 rekattan aşağı kaymayacaksın. Dedi, ben diyor hepten battaniyeyi suratıma çektim diyor. Ben 2 rekattan nereye gideceğim ben burada şimdi? Bana bir takılırsa diyor. 12 rekatı beğenmedi adam diyor. Yaşlıyım ben yani. E şimdi dünyada da oluyor yani. Adam bak suratını kapatıyorsun yani mevzuya girmeyeyim diye. 12 rekat kılacaksın demiş ya sen ne diyorsun? 12 rekat neymiş yapmıştun. E şimdi müfris 2 işte rekat kılan hiç kılmayana göre çok zengin ama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 Çünkü hadislerde demiyor muyuz ki, şu ameli yapan diyor İbrahim Aleyhisselam'la komşu olur, bu kadar hadis rivayet yok mu fazla i dizi dizine değecek kadar yakın olur, e bir de bakıyorsun, diyorsun. Aa, bu bizim falanca değil mi, e, bu ne iş var burada, bu da mı bir sabir şey geldi acaba, o da diyor yok yok, yaylada benim de burada evim var diyor yani, ya o zaman sen diyorsun kardeşim, biz cennetteyiz ama biz, uçuşa geçeceğiz geri gideceğiz yani yerimize mertebe meselesi yani bu adam İbrahim Esra'nın yanına gelmiş var bunlar ve bütün ayet ve hadisler bunu söylüyor ki derece mertebe farkı vardır o zaman kazanalım bolluk var ya, dağıtılıyor kardeşim dağıtılıyor o kadar şekil o kadar yaz yaz bitiremez kitaplarımızda ya ama ve lakin bu faziletleri nerede bulacağız bir daha öldük mü bitti bunlar ei velvelet, ei oz, ma amel, amel etmediğin müddetçe, İmam Gazali Hazretleri o talebesine söylüyor, salih amel, yapmadığın sürece nem tecidil ecra asla sevap bulamayacaksın. Yok ekmedin ki biçesin ya, ekmedin biçesin. Yanlış ettinse de o zaman da yanlış biçeceksin, o da ayrı bir şey. Buğday eken buğday biçiyorlar. Artık sen buday bitmiyor. Mevla'nın hikmeti, adeti, sünneti böyledir. Ne amel ona göre ecir bulacaksın. Onu yine amele teşvik ediyor. Cevap istiyorsan cennete girmek Allah'ın fazluk keremiyledir. Ama mertebeler, narratif amelledir. Hukkiye nakledilmiştir ki en radülen bir adam fi beni İsrail, İsrailoğullarında Bu geçmiş ümmetlerden çok böyle imam gazali Hazretleri bütün ulemamız naklederler. Çünkü bunlarda şu ibretler var. Kat'a liuli'l yani peygamberlerin kıssalarında da var, ümmetlerin kıssalarında da var. Ders almak için Kur'an-ı Kerim bunları anlatır. Hadis-i şerifler çok nakmediyorum. Abedullah Teala 70 senetten Allahu Teala'ya ne yaptı? 70 sene ibadet etti.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 itikad kitaplanda da geçiyor. İmam Gazali Hazretleri. Evliya Allah makama erirler ki meleklerle alenen görüşürler diyor. Bu bunda mani yok zaten. Melek gönderir Mevla bir, bir kuluna. Yuhbiruhu o kuluma git diyor meleğe sen ona söyle yani. Yuhbiruhu haber verecek. Huu, o adama. diye haber verecek? Ennehu o şahsın kendisi matilkel ibadeti bunca ibadetlerine rağmen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 çok büyük bir tane yani bir de melek olduğunu da tam anladığın zaman ki hani bu oyun değil hakikaten de melek geldi bunu da bu kadar senelik ibadet şimdi biz bile kendimizi baya bir cennette bir ortadan ileri bir şeylere çıkartıyoruz çünkü görüyoruz milleti ya namaz yok abdest yok biz baya biriz iyiyiz de durumumuz iyi hele ki sarık barık büyük olursa falan tam yani zannediyor ama dur bakalım şimdi bize bile şimdi bir melek gelse ki ki seninkiler hep boşa gitti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 Bizi yarattı, kulluk edelim diye. فَيَنْ بَغ۪ي لَنَا اَنْ نَعْبُدَوۜ Bizim ne yapmamız lazım? gerekirle ne yapacağız اَنْ نَعْبُدَوۜ Biz ona ibadet etmek durumundayız. Çünkü ayet-i kerime hani فَمَا خَلَقْتُوا الْجِنَّ اَوَل۪يسَ اِلَّا الْيَابُدُونَ Cinler insanları kulluk için yani bana kulluk etsinler diye yarat. O zaman biz cennetliyiz, cehennemliyiz diye bir derdimiz olmaması lazım.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 Meleğin mekan var. Miraçta Rasulullah sellem Nere gitti? Sidretul müntah. Sidretul müntah mekandır. Ve sonradan yaratılmıştır. Oraya gelir. Mevla mekandan münezzeh. Efendimiz s.a.v. diyor Mevla ile Cibril, Musa s.a.v. arasında gitti geldi meselesi var ya namaz beş beş inerken. E nereye geldi? Musa s.a.v. a geldi, dedi ki, git Rabbinden taklif iste. Fesel ferci ilâ rabbike. Fesel üttak. Rabbine dön. Nerede dönecek? Rabbi? Efendimiz sallallahu ve sellem Mevla ile görüştüğü ona müracaat ettiği ve secde yaptığı yere dönüyor. Yine efendimiz mekana dönüyor. Ama Mevla orada değil, mekanda mı nerede? Ama ona görüşme yeri tayin etmiş. Şuradaki şuraya gel orada görüşeceğiz demiş. Sen mekandasın, Mevla mekanda değil. Bunları iyi anlayalım. Melek döndü. Ee, nereye döndü? Mevla ile görüştüğü yere, kendi makamına dönüyor. Mevla onunla nerede görüştüyse. قال الله Teala, Allahu Teala buyurdu. Sordu. Bilmiyor mu? E, bilmez mi canım? ama hikmetidir hep böyle kayda geçirir yani. Sorar cevap. Ma'ka al-abdi. Bu kulum ne söyledi sana ne cevap verdi? "Kale melek dedi ilahi, e benim Allah'ım, ente alimun sen en iyi bilensin bi ma'ka al-abdi. Okulun ne dediğini sen bende iyi biliyorsun?" E, yani cevap iletmedi. Sen daha iyi biliyorsun dedi. Söylemedi ne dedi. "Fekalallahu Teala" O zama allah Teala ne buyurdu? Îzâhu ve lem Yuriz Îzâhu ve madem ki o Lem Yuriz Îraz etmedi, yüz çevirmedi, An-i Bize kulluktan, Madem bize kulluktan dönmedi, Cennet yok sana dendi ona, Olsun ben ibadetteyim dedi. Efe nahnu al Biz yüce zatımız, bu kadar lütfumuz, keremimiz var bizim. O aciz, fakir, mahluk. E biz bu kadar Kerem sahabeyiz. Biz nasıl yüz çevireceğiz ondan? Lânû rızânû. Biz de ondan yüz çevirmeyeceğiz. Ne olacak o zaman? İşhedû ya melâiketî. Ey benim meleklerim. Şahit olun ki enni muhakkak ben gâfartû lehû. Okulumu bağışladım, mağfiret eyledim ve e, akıbetini gayr eyledim. Şimdi okulumu mağfiret eyledim derken burada bir ince işler olabilir. Yani şimdi bu kulun hakikaten günahı var mıydı? Yoksa sadece buna bir imtihan için mi gidildi? Bu imtihanı kazandı. Bu ayrı bir meseledir. Fakat sanki bir affettim buyurulmasından da bir insan ne kadar ibadet etse, günah işlemese zahiren kalbinde neleri vardır? Günahları vardır ve sözleri vardır. Yani bir insan 70 sene, 100 sene, 1000 sene ibadet edip de kendini bir yaratıktan üstün görse kalben bu da ne yapabilir? Adamı tepe aslak mertebesinden aşağı indirebilir yani işte Evliya Allah'tan bizzat bir adada ibadet ediyordu o adada da hiçbir e, efendim mahluk yani insan yok e, o yine aynı işte Rabbimizin yarattığı işte e, yemişlerden yeşilliklerden sulardan bu şekil orada yağmur yağıyordu çok bir gün yağmur hiç günahı yok günah, günah yapacak imkan yok ki Bizim gibi cep telefonunu aç, 40 tane günah var zaten da internetten. Adamlar günah yapmak için yapacak imkan yok zaten. Da gitmiş adaya, kimse yok, kimle gıybet edecek, kimle dedikodu edecek. Hele karı olmadığı zaman günahların 4'te 3'ü gitti. Ama kurtardın. Ondan sonra erkek de kadının başına bela.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 Hadi bakalım. Başka bir veli geliyor ona işte melek illa melek gelmez. Velilere de ilham gelir birbirine giderler. Geliyor diyor ki makamından düştün. <gülüyor> Sıfır. Niye? Neresenmiş sen? Sana ne ya Allah'ın işi? Onu demek istiyorum. İlla kalkıp da zina atacak hiç gidecek değil. Herkesin günah makamına göre yani. Herkesin günah makamına göre. Ama ona ağır oldu işte. O da mübarek ama hemen dedi ki ne yapacağım dedi.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 Böyle dedi, bir rezil et dedi beni bir. Hele dedi, adada ibadet kolay dedi. Daha yani burnuna tak şey şeyi böyle, ip şey falan. iki elini çarşıya çıkartacak onu caminin şeyinde. Önünden pazara. iki elini yeri hani hayvan gibi koyamadan Mevla buyurdu ben affettim tamamen. Makamına iade ettim. Çünkü tevazu ettiği zaman yine geri kazandı mesela. Ama ince işler. Şimdi bu zata ben affettim buyuruyor, biz Mevla karışamayız. 70 sene ibadeti var, ne yapmış bilmiyoruz. şimdi. Kitapta olmayan şeyi uyduramayız. Ama var bir şey ki ben affettim diyor şimdi. mevlada da günahsız da kendinden günah yazıp da affetmez mi daha yani. Bir şey olabilir. Ama ne demek istiyorum, makamları it itibarıyla şeyler olabilir yani. Bir düşünce gelir, aklına bir şey olur, benlik gelir, gibi gelir. Hakikaten de helak olabilir keramet meselesinden. Keramete erip de helak olabilir. Hazreti Fatih geldi, Ayasofya'ya, akşam senin Hazreti'ye falan işte ilk Cuma'yı kılacaklar ya, hızlı hızlı orduyu hazırladılar ya Cuma'ya, ondan sonra orada e, rivayet bu yani, menakıpta geçiyor. Aptesi o anda, Hazreti Fatih'in aptesi bozuldu ya, yani bir yerine bir şey batar, bir kan çıkar, bir şey olur. Nasıl abdestse falan, tam da Cuma'ya durulmak yani, kâhmet de getirildi,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 Demiş ben burada meşgul ediyorlar beni. Ben gideyim gövne. Köylüklü değil esasen de. Orayı beğenmiş Amasya tarafından. Babası Amasya'da yatıyor. Amasya'dan gelirken orayı beğenmiş evvelce. İşte dönüşte de orada medrese, tekke kurmak Niye etmiş. Orada gidecek falan. Hazreti Fatih gelmiş ziyaret işte son uğurlama falan. Demiş işte, keşke dursanız burada ama biz ne desek, siz biliyorsunuz tabii bir sizi zorlayamayız. Dua buyurun madem hani bir demiş. Belki görüşemeyiz bir daha falan.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 Uçururlar böyle, cin girer, şeytan girer. Şey, Beyazıt Päsamaz'de ne ya kolay bir şey mi? Ariflerin sultanına ne uğrunlar etti ya? Köklen yerin arasına arç kurmuş. Ya ne bileceksin gibi ufuk kaplanmış. Hakikaten şeytana öyle fırsatlar verilmiş, ufuk kaplanmış ya. Yani. Bu bakmış, ey benim kulum falan bin iddialar geliyor. Nasıl biliyor musun? Güney tarafından geliyor yani şimdi şey değil bu sana evham değil hakikaten oluyor Mevla yol veriyor ama, işte tabi ki ama ilim ilim ilim, ilimsiz olsaydı yanmıştı beyazıtlaştı tabi. ne dedi ona sen, sen öyle bir makama vasıl oldun ki teklifi senden sakıt ettim diye. o zaman hadi İblismel onu dedi seni şerefsiz dedi ona ne <gülüyor> <gülüyor>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 15-20 sene bilmiyorum ki bu işleri e dedim be yani mürşit lazımdır tabi güzel bir ilmi bir şey olacak herhalde Gidin dinle. bir de baktım sonra bu Eskiderim. peygamberim diyen adam Eskiderim. ha televizyonları var adamların bir vaazlar bir dersler görsen tasavvufun en derinlikleri o Ahmet Hulusi öyle o evreniz oğlu bu, konuştuklarına kitaplarına falan ilmin yok ise mümkün değil anlayamaz Reha Muhtar bayılıyor ona mesela Ahmet Hulusi'ye yazıyor onu karşısında falan. Oo. Halbuki diyor ki hepsi hayal diyor. Öyle diyor. Cennet cehennem rüya diyor ya. Hep diyor senin ruhunun makamlarıdır diyor. Dünyada. Hepsi dünyada diyor cennet. cennet. Şimdi bu adamı kafir edecek mi inat? Ama bunu anlayacak seviyen olmadığı zaman da sen buna ne tasavvuf dersin? Ya. Öbür bir karı var çıkıyor ki de bir. Allah'ım yarabbim. Adı da erkek adı. Ben de zannettim bir erkek. Medine'de gitmiş bizim otelde. Tetler bizim Hoca efendi.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 Bütün kanaldan kanala böyle dinliyorlar. Tasavvuf tasavvuf tasavvuf. Şimdi tasavvuf adı altında da milleti gavur edecekler ya. Çok sapıklık var. Çok. İlla ilim ilim ilim. Boğazıt bestanı olsan ilimsiz kurtulamazsın yani. Adam diyor sana ki şeytan. Sen diyor namaz kılmanın üzüm yok. Vasıl oldun diyor. Ama bunu gelip rüyada demiyor. Dünyada gökleri kaplamış aç Allah imtihan et izin veriyor işte bakalım. Sen öyle bir gökleri kapatan bir arş, tah görsen, ufuklar kapanmış ne yaparsın? Hemen secde yatasın Allah'ı gördüm diye haşa. Öyle ya. Halbuki Mevla dünyada görülmez. Bilsen bu ne dersin ya? İlla sohbet, illa ilim. İ Amel ondan sonra inşallah. İlimle birlikte beraber on da ihlas nasip eylesin. Amin. Amin. Evet. Ve kâle sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne buyurdu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Burada bir Hadime Hazretleri de bir şey naklediyor. Mekke'de bir adam, bir abide, ibadetle meşgul olan birine diyor ki, Ben diyor, levh-i mahfuzda senin imansız öleceğini gördüm. Yani rüyada görülebilir, levh da görülebilir. Mevla'nın da tecelli suriyle görülme şey rüya alemi çünkü bu olur. Yani ondan sonra yine aynı Efen seni anlattığı bir şey var. İhram'a girdiler de leppek leppek deyip duruyorlar yolda bir, yandakinde biri keşfe açık. O leppek diyor ona la leppek seni kabul etmiyoruz diyorlar. Ama şimdi o duymadığı için leppek diye diye aşktan gidiyor. Bu yandakinde keşfe açık ya keşfe açıklık da çok tehlikeli bir şey. Bu sefer rahatsız oluyorsun her şeyle. Buna sen sen kabul değilsin dendiğini duyunca bu da Artık bir yol, güzergah tabii güzergah, kafile gittiler gittiler artık dayanamadı dedi. Dedi kardeşim sen duymuyor musun dedi. Ne duyacağım dedi. Bir şey duymuyorum. Dedi leppek leppek canın çıktın ama dedi. Manen dedi la leppek sana leppek yok diyorlar dedi. O da zannetti ki onun morali bozacak falan. Dedi ne yapayım dedi başka yere mi leppek diyeceğim dedi. Mecbur yine buraya leppek diyeceğiz dedi. O zaman leppek, tamam sen kabul dediler. Mesele şuur meselesi Başkası olsa yapma ya. Hakikaten mi gördün mü ben Vay anasını. Canımız sıktı lan boşuna gidiyoruz ya. Ya sana ne kardeşim ya sen dedi ki başka kapı mı var dedi Lepek diyeceğiz hani. İki üç kapı olur da burada la derler orada lo derler. Gidersin oraya ne, ne yapacağız? Dedi ki sen ile bir mavuzda biri bir zatın e, keşfi açıldı hakikaten açıldı ama bazı kere olur müritte de müritlerde daha bile çok olur ondan sonra levh gösteriliyor ona falan fakat en büyük tehlikeli mesele nedir şeyhinin şakı olarak bedbaht olarak sonu imansız öleceğini görüyor ya adam bütün morali sıfır oldu ya diyemiyor da bir şey o şeyhten bütün feyzi ondan almış ne olacak Rabbi diyor keşfinin de sabit olduğunu yani sayı olduğunu da anlıyor delilleriyle göre İlham da gelir bir gün artık dönemi diyor. Şeyhi diyor ki evladım sende bir huzursuzluk görüyorum bir rahatsızlık görüyorum. Manen bir şey mi var bana arz et halini falan. Gizle gizle sonunda dayanamıyor. Efendim böyle bir şey gördüm diyor. Lev-i Mahfuz'dan şak şakayı gördüm. Diyor evladım diyor ben 40 senedir görüyorum öyle diyor. 40 senedir diyor benim be hoş. Ben de geçtim o yollardan demek istiyor. 40 senedir diyorum. ama başka kapı mı var diyor. Ben kime gideceğim de beni sahit yapacak? Kime yollaracağım da beni sahit yapacak?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 kârda mı zararda mı zarardaysa dükkanı kapatacak da yoksa evi de gidecek iflas ettirmiş. Dükkan zararı devam ederse evde gider. E, zarar eden dükkan çalıştırılmaz kardeşim. Hesabınızı yapın şu demek kara zarara bakarsın. O zaman ne yapman lazım? Zarar fazlaysa kara geçirmenin, karı artırmanın yollarına bakacaksın. Karı artıracaksın. Ya zararı nasıl yok ederim? Bunların çareleri bakacaksın. Hadis-i şeriflerde bu zikir ve dua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 İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor, la ilahe illallah, bir kuvvet gördüm diyor zubrat yani manevi tarafında. Ya Allah söz vermiştir şirki affetmeyeceğine. O, yoksa diyor kelime-i tevhidin kuvveti bir adamın okuduğu bütün dünyanın gavrını affettirecek o diyor ya. Ama diyor yani Mevlana'nın kararları var tabii ki kendi iman etmezsen ona tesiri yok ama kuvveti o kadar çok. Bilal illallah, 4000 büyük günah sündürüyor, onu da okumuyorsun. Bu kadar sayfalarla dua yazıyoruz yatmadan, kalkmadan, şudur, budur. E niye yazıyoruz buna? Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok bu hususu söyledi? E akşama kadar günah işi, Yani sevap karıştırdın gittin. E yattın. E üç kere istifaret et. Hadis-i şerif fatirimizi. El-azîme el el le rivayet olabilir. La ilahe illa vel hayyel ve tübüyle. Ama manayı düşünerek tabii. Üç kere ya.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 Ne yapacan? O gece de öldün gitti. Ne olacak? Sabah ne soracaklar sana? Dünkü açık o durumda ne karara bağlandı? Çözüm süreci ne oldu? <gülüyor> Melekler senin o kefeni bir çözerler. Çözüm böyle. Kefeni bağlamıştı den seni. Bir çözerler seni böyle. Sana bir girerler. Sor <gülüyor> bir. Hadi şerifler var. Kamçılar var. Hepsi yazıyor. Ya sen yapsayı kılma, şunu yapma, bunu yapma, sen niye çözüm süreci bilmemişsin? Oturmuş, açık oturup dönüyor, sanki şimdi memleket meseleni o çözecek, desen ki siyasi bir şey yani, aktör. Ya kardeşim kabirde ne lazım şimdi onları bir yap daha, öleceksin gideceksin. Allah siyaset devanlara hidayet versin, salah versin, takma versin, yardım etsin, muvaffak iyi niyetli olanları, biz duacıyız. Ama sen şimdi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 La ilahe illallah Allahu ekber. La ilahe illallah wahde. La ilahe illallah la shareekale. Ila illa la ilahe illallah l-mulk ve'l-hamd. La ilahe illallah la havle ve la kuvvete illa billahil aliye'l azim. 3 kere okuyorsun. Sabah akşam. O günkü günahının karşılığı yani yazılmaz derken hoş güna, günahın günahtır da karşılık yani bari bir karşılığı olsun diyor yani. Mizan'da bunlar karşı gelecek birbirine. O günün dosyasında zarar alır, masmas hesapta muhasebede zarar ağır basmaz bunu okuduğun için e ya bunu yap tabi bunlar farzlardan sonraki mesele farzları yerine getirmeyene para etmez de amma ve lakin hem yapma hem zikretme hem ibadet yapma hem ameli salih işleme hem korkma hem üzülme nasıl iman bu ölüm var ahiret var nasıl iman bu nereye gidiyoruz Cık. bir dur demek lazım yani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 La, bin lira nereye bin lira nereye bu mal bu karşıda bin lira edersin gidiyoruz oraya ve zinu amalekum amellerinizi <gülüyor> tartın kavlen tücünün Allah'ın melekleri sizi mizana koyanlar tartanlar amellerinize göre size muamele ederler itikadınız amel zaten itikadı olmayanın tartıda yeri yok çünkü imanı olmayanın amelinin sevabı yok İyilik de yapsak hayır yerine geçmiyor dünyada ona veriliyor bazı işte sağlık bilmem ne ahirete bir alacağı kalmıyor dolayısıyla falan okuyun mülem, yemel <gülüyor> kıyameti vızna, kafirlere kıyamet günü mizan terazi dikmeyeceğiz senin terazilik bir şey yok ki neyi tartacağım sen etkitt? Müslümanlara terazi var, Müslümanlara da işte terazi ne böyle? Yüter bir rujül <gülüyor> ile kuluş şerobu tabili yemel kıyamet, laizelun de Allâh jana haba wudatın. Yemiş, içmiş, şişman, iri, yarı, omuzlar böyle Osmanlı adam böyle. Bakıyorsun böyle çarının düşecek. Kıyamet günü getirecekler diyor. Teraziye konulacak. Allah'ın dininde sivrisineğin kanadı kadar değeri yok. Bir de bak terazi bomboş. Oylan bostan değil. İşte bu amellerle. Önce siz o gün tartılmadan bugün amellerinizi tartasınız. Ve kal Ali radıyallahu teala. Hazreti Ali Efendimiz buyurdular. Kim zannediyorsa ki ibadette çok gayretli olmadan Allah'a kavuşacak, cennete rızaya erişecek o kişi boş kuruntular içindedir. Gayretli ibadet lazım. Gayretli, kuvvetli. Öyle ucundan kenarından tutarak değil yani. Kim zannediyorsa ki ibadete gayret etmeden varırım, cennete ulaşırım.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 Dünyada verdiklerinin karşılığını bu ibadetler karşılamaz. Cennete ne götürecek? Karşılık ne getirecek? Onun için sade fazl kerem. Ve kalel hasenurrahimullahi. Hasen-i Basri Hazretleri. Geçen derslerde dedim bunu ben kendimden. hasb Efendi çok uğurdu rahmetullahi aleyh. Talebul cenneti bile amel ve nbun mine zhunubi. Amelsiz cennet istemek de günahlardan bir günahtır. Neden? E sen ne amel ettin de cennet istiyorsun? Ama ama Amele dayanarak cennet istemek bu de da rezilliktir, e Ya Rabbi Iar la Bifazduke de Mene Gurandi. Dar m-am uitat la el. Am uitat la el. Am uitat el. Am nedir el. bu şey de el. böyle uitat Bu metnin başka bir kitap yeni basmışlar. Belki de yanlış yapmışlar. Ve <gülüyor> yine Hasan dedi diyor. Hadimiye biz bakalım Şerf yapmış on çünkü. Bu, bu bu lafız burada yanlış. Ve fale Hasan-ı yine bir sözü var. el <gülüyor> hakikati hakikat ilmi gerçek ilim nedir? Terkül mulahazati sevabil ameli, la terkül <gülüyor> ameli." Mevlana'nın bizden istediği gerçek bilgi şuur ne olması lazım? Ameli bırakmak değil, amelin sevabını gözlemeyi bırakmak amele güvenmeyi bırakacağın ameli bırakmayacağın sonuna kadar her amel salih ameli yapacaksın fakat oradan bir beklentiye girmeyeceksin yani bu bunu kazandırır bu ama hadis-i şeriflerde müjde var mı? var biz size yazıyor muyuz? yazıyoruz şimdi o zilitçede bir namaz var Üf, kuşlardan tut nelerden cennette anlatıyor, neler anlatıyor ne müjdeler ne mükemmatlar e bu teşvik içindir teşvik ediyorsun. O da anlatır? Huri'yi anlatır. Şu. Her şeyi anlatır. Ayet hadiste var. O teşvik ediyor seni. Ama sen ne yapacaksın? Amele amele devam edeceksin. Ama amelden beklentiye girmeyi terk edeceksin. Mevla'nın rızasına talip olacak. Kul bi fazlillahi ve bi rahmeti fe bizalike Ancak ferahlanacak bir şey varsa Allah'ın rahmeti bize ulaşacak. Bizi kurtaracak inşallah. Ve kâle Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem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 Nefsini yola getiren, nefsini hesaba çeken ve amilelim abadel mevut, ölümden sonrası için çalışandır. Mahşer için, sorat için, mizan için, hasap için, tabii ki en ilk durak mezar için. Daha da evvel Az Zal ala karşılaşma anı için, evet imanı kurtarabilmek için çalışan akıllıdır. Ve ahmak bu. Ahmak kimdir? Ahmak. Bir de Türkçeleşmiş ahmak adam derler. Arapça gelir. Yani aklı kıt. Efendi Hazretleri de kalkaleli ahmak derdi. Kalkaleli demek bu ehmeo. O sonu kafı şey ederse bazısı kalkaleli oluyor. Yani tam ahmak olduğu zaman. Hevel ehmeko. Ahmak kimdir? Men etme'e nefsev hevaha. Nefsini keyfinin peşine düşürmüş. Canı ne istiyorsa han dedi ya da han yapıyor. Hamam dedi hamam ya, yapıyor. Şunu yiyeceğim dur. Canım şunu istedi dur. Evet onu alalım, bu için ya kardeşim biraz da bir canın istesin de biraz da bir şey alma. E haram mı? Allah Allah! Kardeşim tamam da biraz da ahiret var. Ezebtum tayyivatikum fi hayatikum dünya. Tamam kafirler hakkındadır ama Müslümanlar da şey. Hz. Cabir bir küle et almış. <gülüyor> Radıyallâh'ın. Bir küle mu neyse işte almış gidiyorum Hz. Ömer ben karşılaştı. Hz. Ömer de ona dedi. Nereden? Dedi kasaptan şey. Mi? <gülüyor>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 gelinimiz, rehberimiz. İmam Gazali Hazretleri. Rabbim kabrini nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Yüksek makamlar efsane eylesin. Amin. Ta gittik İran'a işte bulduk onun mezarı. Tarlanın ortasında. Çökmüş, etmiş. Hiç böyle. Bir de şaşırtıyorlar. Okuttuğu yere gönderiyorlardı bizi. Biz kanmadık oraya. Bu TGRT'den gidenler varmıştı evvelce. Onlardan öğrendik. Dediler sakın oraya şams, şey etmeyin. Şaşırmayın. Medreseye gönderirler. Orası değil mezar. Mezar tarlanın ortasında göçmüş. şeyiler yapmıyor mezarı.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 Imam Gazali Hazretlerimizin de e, Imam Hadimi Hazretleri bu şerhten faydalanıyoruz. Bağımız işte isimleri geçti. İşte ruhlerine bir fatiha şimdiki hediye edelim. Euzim l l l l l l l l l l l l a-Rabbi, cumbarec cuma gecesinde, ya Rabbi, bu fatihălerimizi binlerce artık, hep dinleyenler de okuyorlar. Kabirlerine Ya-Rabbi, nurdan tabaklarla, İsa ile Ya-Rabbi. Biz sermayesiz adamlarız, o kadar büyük zenginlere hediye gönderiyoruz. Bizim işimiz de ayıp ama, onların da lûtfuna, teveccühüne, bizi mazhar eyle Ya-Rabbi. Cumbarek gecede bize yönelsinler Ya-Rabbi. Himmet etsinler bize. Elimizden tuttur onları, sen araci eyle Ya-Rabbi. Amin Allah. Salli a-lângelâni Muhammedin.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 بهرمه باه ويا سين اللهم ان اشلك من النار اللهم نسلك ربك الجنه نعوذ بك من سخطك والنار اللهم نسلك الجنه وما قرب اليها من قبل عمل النار وما قرب عمل الله عليه la hawla wala quwwata illa billahi al-ali Amin Allahumma al-khayri kulluhu 'ajilihi wa ajilihi من wa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 Amin. Ya Rabbi ya Rabbi. Hepimize ya Rabbi. Duzgün hesaplar yapmayın nasip eyle. Amellerimizi tartmayı nasip eyle. Ölmeden hesabımızı düzeltmeyi nasip eyle. Defterimizi düzeltmeyi nasip eyle. Ölüm sarhoşluklarından muhafaza ile, Şuur kaybından ölürken muhafaza ile, Allah'a iman selametle ölmek nasip eyle. Amin ya Rabbi. Esselamu aleyk eyvennemiyyu ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yüz kere okusa diyor günde mesela, hiç ölüm sancısı, şiddeti, zorluğu ve şuur kaybı yaşamaz. Günde yüz kere okusa, yani yapmak lazım... O kadar mıyım bir şey? Çokları buna devam ettiler. Secdede öldüler diyor kitapta gördüm. Secdede öldü. Allah'ım bize de yarım. Secdede ölmek nasip eyle. Ay. Namazda ölmek nasip böyle? Abdestli ölmek nasip böyle? Allah'ım sonumuzu hayır eyle. Akıbetimizi hayır eyle. Hüsnü katim eyle nasip eyle. Ay. Amin Allah'ım. Dünya ahiret ne muratlarımız varsa bu cemaat hayırla ihsan Ne sıkıntımız, ne borcumuz, ne derdimiz, ne hastalığımız, ne musibetimiz, ne fitnemiz varsa defa ile, rafa ile, izale ile gider ya Rabbi. Allah'ım İslam'ı rızamızın son nihayeti eyle ya Rabbi. Bu cemaatten ayırma, sohbetten ayırma. de Hazretlerimize bağışla. Ya çok hayırlı uzun ömürlerle başımıza eksik etme. Ya Rabbel Alemin. sıra yardım eyle. Filistin'e yardım eyle. Suriye'ye yardım eyle. Kerkük'e yardım eyle. Doğu Türkistan'a yardım eyle. Allah'ım yardım isteyen bütün ümmeti Muhammed'e medet eyle, imdad eyle ya Rabbel Alemin. Bize de yardım eyle. Allah'ım ya Rabbi. Ne hayırlı muratlarımız varsa kanser olan bir hanım kardeş de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 Mubarek Cuma gecesinde Muhammed Mustafa Amuza sallallahu aleyhi ve sellem kabr-i şerifinde mübarek kulaklarıyla durmak üzere, arz olunmak üzere buyurun. As-salatu ve ya Rasulullah As-salatu ve selamu alenka ya Habibullah As-salatu ve selam ya seyyid el-evelin el-ahirin subhane rabbika rabbil izzeti amma yasifun ve selamu alel murselin velhamdunillahi rabbil alemin ila şereb-i ruhin muhammed sallallahu aleyhi ve sellem-i şahinak Efendimiz Hazretleri, i̇mam Rabbani Hazretleri oradan görüştük. Torunlarıyla şimdi yukarı ben size selamları var. Oradan dualar istedik. Bütün inşallah Allah'ım teveccühlerin üzerimizde daim eyleye amin. i̇mam Rabbani Hazretlerimizin, i̇mam Hazretlerimizin İsmet Garibullah Büyükşehir Efendimizin Şeyhülislam İsmail Efendi ve civarındakilerin Allah. ve bütün geçmişlerimizden müminin imnat ner vahine vasıl olmak üzere buyurun. El Fatiha.